Şeytanın vesvesesiyle hastalanan kalbin ilacı ve tedavisi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor kardeşlerim. Kur'an okumak istediğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Çünkü inanmış ve ancak Allah'a dayanmış kullara karşı o şeytanın bir gücü yoktur. O'nun gücü sadece O'nu dost edinenlere ve O'nun vesvesesine kapılarak Allah'a ortak koşanlaradır. O ancak onları kandırabilir. Nahıl 98 Kardeşlerim bu konu, Müslümanlığın insanlığı uyarışı ve şeytanın tuzağındaki kurtarışı hakkında kaleme aldığımız eserimizin en mühim ve faydalı konusudur irade ve suluk erbabının son asırlarda gelenleri ise öncekilerin hilafına bu konuya fazla önem vermemişlerdir. Yani bunlar nefis terbiyesi ve tezkiyesine nefisle mücadele ve mücahedeye gösterdikleri titizlik ve itina kadar şeytan ve onun vesvesesiyle mücadele konusuna da göstermiş değillerdir. Nefisle mücadeleye haddinden fazla önem verdikleri halde bu hususta geri kalmışlardır. Halbuki kitap ve sünnette bu hususa daha fazla yer verilmiş olduğu meydandadır. Evet, nefsin hal ve mertebeleri, nefsi emmare, nefsi levvame ve kişinin kendisini nefsinin kötü arzularından koruması ile ilgili ayetler gelmiştir. Nefsin hile ve kötülüklerine onunla mücadelenin gereği ve esaslarına yer verilmiştir. Fakat şeytanla mücadeleye bundan daha fazla yer verilmiş, bu hususta pek çok ayet derilmiş, müstakil sure bile gelmiştir. Bunlar gösteriyor ki kardeşlerim, Rabbimiz subhanahu ve teala bizlere nefse karşı yapılacak mücadelenin daha fazlasını şeytana karşı yapılmasını bildirmiş şeytanın şer ve hilelerinin nefsin şer ve hilelerinden daha fazla olduğuna dikkatimizi çekmiştir. Bunu iyi anlamak lazım. Aleyküm selam ve rahmetullah. Demek ki nefsin şerri dahi şeytanın şerrinden kaynaklanmakta. Çünkü nefis şeytanın bir merkebi ve askeri durumundadır. Bunun için kardeşlerim Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala gerek Kur'an okunmak istendiğinde gerekse diğer yerlerde şeytandan kendisine sığınılmasını emretmiş. Fakat sadece nefsin şerrinden Allah'a sığınmayı emreden bir tek ayet bulamazsınız. Çünkü şeytandan Allah'a sığınan nefsin ve diğer şer kaynaklarının şerrinden de Allah'a sığınmış olmaktadır. Tek başına nefsin şerrinden sığınma hususundaki hadisi ise bundan önce görmüştük. Her ikisinden de ayrı ayrı sığınmayı birlikte zikreden hadis-i şerife baktığımızda Ebu Hireyye naklediyor. Bir gün Ebu Bekir Es-Sıddık Ey Allah'ın Resulü bana sabah akşam söyleyeceğim bir dua öğret deyince, Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona neyi öğretiyor. Ey gizli aşikar her şeyi bilen yerin ve göklerin yaratıcısı olan her şeyin Rabbı ve Meliki bulunan Allah'ım ben senden başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Bu iman ve şehadetimi vesile yaparak da nefsimin ve şeytanın şerrinden sana sığınırım ve ayrıca onun beni şirke düşürmesinden de sana sığınırım kendi öz varlığıma karşı veya bir müslümana karşı herhangi bir kötülüğü irtikap etme durumuna düşmekten de sana sığınırım beni bütün bunlardan koru Allah'ım amin ya Rabbi işte ey Ebubekir Bekir sabah akşam böyle diyerek Yüce Allah'a dua ve niyazda bulun tam yatacağın sırada da böylece Allah'a yalvar demiştir görüldüğü gibi kardeşlerim bu hadis-i şerif şerden, şerrin sebeplerinden ve neticesinden Allah'a sığınmayı öğretmektedir şer ise ya nefisten ya da şeytandan kaynaklanır şerrin neticesi ise ya onu yapana ya da bir başkasına döner Yukarıdaki hadis ise şerrin iki kaynağına da hem de iki netice ve gayesine temas etmekte ve hepsinden sakınmayı ve korunmayı aynı zamanda Allah'a sığınıp samimiyetle ondan yardım ve inayetler dilemeyi öğretmektedir. Evet. Şüphesiz yukarıdaki istihaze ayetiyle Yüce Rabbimiz Kur'an okunacağı zaman şeytandan Allah'a sığınmayı emretmiş. Bu emir bundaki nice hikmet ve güzellikleri gösterir kardeşlerim. Önce istihazenin ne olduğunu bir bakalım. İsteiz billahın manası Onasın onun yardımıyla şerden korun demektir. İsteriz'in sığın emri Avs ve İyas kökünden gelmektedir. Çoğu zaman kendisine sığınılan hakkında kullanılır. Nitekim Ali Sallatü vesselam efendimiz "Gerçekten sen sığınılacak zata sığındın." buyurmuştur. Avs kelimesinin aslı bir şeye yaklaşma, yakın olma, bitişik anlamındadır. Nitekim kardeşlerim Arapça'da etyâbül lahmî uzuhu yani etin lezzetlisi kemiğe bitişik olanıdır denilir. Keza Hudeybiye seferiyle ilgili olarak gelen ve Vesselam'ın sözünde ben onları Hudeybiye suyu yakınında bıraktım yanlarında yavrularını yanına almış dişi develer de vardı cümlesinde bu mana gözetilmiş yavruların analarına sığınmış olmaları anlatılmıştır. Kur'an okurken şeytana, şeytandan Allah'a sığınma burada Kur'an okunacağı sırada şeytandan Allah'a sığınmanın emredilmiş olmasına gelince kardeşlerim bunu birkaç yoldan anlatma herhalde meselenin kavranmasında daha hayırlı olur. Birincisi, Kur'an kalplerdeki bütün hastalık ve kirlere karşı şifanın ta kendisidir. Şeytanın kalbe attığı vesvese ve menfi duyguları giderir önler. Bunun daha tesirli ve feyizli olması için şeytandan sığınılması emredilmiş. Ta ki kalp, şeytanın kalbe uğratacağı vesveselerden boş bulunsun, Kur'an'ın feyiz ve şifalarını tam olarak kabul etsin. İkincisi ise kardeşlerim, Kur'an kalpteki hidayetin, ilim ve marifetin, hayır ve iyiliklerin esasıdır. Tıpkı bitkilerin hayatının esası su olduğu gibi. Şeytan ise hayatiyeti yavaş yavaş yakın söndüren bir ateş gibidir her ne zaman kalpte canlı bitki misali bir iyilik belirse, derhal onu yapmaya çalışır. Kur'an okumak sebebiyle kalpte nasıl olacak hidayet ve hayırları ifsad etmemesi için, onun şerrinden Allah'a sığınılmış sığınılması ne yapılıyor? Emredilmiş oluyor. Bununla birinci vecih arasındaki fark o Kur'an okumak sebebiyle hidayet ve hayırların kalpte hasıl olması hikmetini gösteriyor. Bu ise hasıl olan bu iyilik ve güzelliklerin kalpteki devamının sebatini ifade etmektedir. Bunun içindir ki kardeşlerim Eûzu'yu Kur'an okuduktan sonra okumalıdır diyenler gerçekten de güzel bir mülahaza ve mütealadır. Ancak selatü Vesselam'ın sünneti ve ashab-ı kiram Efendilerimizin tatbikatı Eûz'u Kur'an okumaya başlamadan önce çekmektir. Üçüncüsü ise melekler Kur'an okuyana yaklaşır. Ve onun okuyuşunu dinlerler. Dördüncüsü ise kardeşlerim şeytan Kur'an okuyan kimseye bütün askeri ve vesvese gücüyle yüklenip onu bundan alıkoymak ister. Kur'an okumaktan maksadın hasıl olmaması için büyük çaba gösterir. Kur'an okumaktan maksat ondan ilim, marifet, hidayet elde etmek olduğuna göre şeytan bununla kalp arasına girip engel olmaya çalışır. Kur'an okuyan sevap kazansa bile ilim ve marifet kazanmasın ister. Şeytan bu istayına mani olmak, hikmetine binaen bu sırada ondan Allah'a sığınmak emredilmiştir Beşincisi ise Kur'an okuyan aynı zamanda Allah'a dua ve münacaat halinde bulunmaktadır Onun kelamı ile ona seslenmektedir Altıncısı ise kardeşlerim Şeytanın insanların kalbine vesvese verdiği ibadet edenin veya Kur'an okuyanın zihnini karıştırdığı Gönlünde bir takım karışıklıklar meydana getirdiği bir hakikattir Bakarsın kişi, Kur'an okurken tutulur, dili dolaşır, aklı ve kalbi karışır. İşte böyle karışıklarak düşmemek için, şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınma, Kur'an okuyan için en mühim işlerden olmuştur. Yedincisi ise kardeşlerim, insan herhangi bir hayırlı iş yapacağı zaman, onu yanıltma ve hayırdan alıkoymak için, şeytan daha fazla bir hırsla çalışır. O hayrı önlemek ister. Nihayet Selam efendimizin de dediği gibi, şeytan dün gece üzerime saldırdı ve beni namazdan alıkoymak istedi. Evet. Yapılacak iş veya ibadetin Allah azze ve celle indindeki değeri ne kadar yüksek ise onu önlemek için şeytanın hırsı da o kadar çok olur kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bakın ne diyor. Şeytan Adem oğullarının bütün yollarına oturmuş, onun yolunu kesmek ister. Önce onun Müslümanlığı kabul etmesini önlemek ister ve ona der ki: "Sen şimdiki dinini ve bütün atalarının dinini bırakıp da Müslüman mı olacaksın?" Kulu onu dinlemez ve Müslüman olursa bu sefer de Müslümanlık uğruna hicret etmesini önlemeye çalışır ve ona der ki nasıl olur? Şimdi sen yerini yurdunu bırakıp başka yere mi göçeceksin? Eğer onu dinlemez de hicret ederse bu sefer de onun cihadını önlemeye çalışır ve ona der ki eğer müslümanlık uğruna cihada gidersen bil ki öldürüleceksin. Karını başkalar alacak malın da başkalarına miras olacak. Sakın buna razı olma cihada gitme. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söylediği gibi şeytan gerçekten ne her hayır ve iyilik yolunu kesip kulu bundan alıkoymaya çalışır. Nitekim gelen rivayette bir grup insan Allah için yola çıksa şeytan da mutlaka bazı askerlerini alıp onlarla beraber çıkar ve onlara engel olmak ister. Evet, şeytan daima gözetleme halindedir. Özellikle Kur'an okunduğu zaman işte bunun için Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kuluna şeytandan sığınmasını emretmiş. Çünkü her bir ibadet manevi bir seferdir kardeşlerim. Şeytan da bir yol kesicidir. Bu yol kesici eşkiyaya karşı kulun mücadele etmesi gerekir. Bir yolcu eşkıya onun yolunu kestiği zaman yoluna devam edemez. Eşkıya'ya karşı kendisini savunmaya geçer. İşte Kur'an kıraatından önce emurzu çekerek şeytandan Allah'a sığınmayı böyle bildiriyor. Müminin hayır yolunu kesen eşkıya ile savaşmasıdır. Sekizinci ise kardeşlerim Kur'an okunmadan önce emurzu çekme Kur'an okunacağını ilam etmektir evet istihaze ile ilgili bazı rivayet ve hükümlere bakacak olursak İmam Ahmet'in bir rivayetinde ister namaz içinde ister namaz dışında olsun Kur'an okuyan kimse mutlaka istihazede bulunacaktır Nahıl suresi 98. ayeti bunu gerekmektedir Abdullah bin Ahmed babasından şöyle nakletmiştir. Babam her Kur'an okuyuşunda evuzu billahi mineşşeytanirracim innalllaha Ve semiul alim diyerek istihazede bulunurdu demiştir. Yine İmam Ahmed Müst'dede kırmızı Şüneninde Ebu Said el-Hudri'den gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz namaz kılmak için kalkar iftidâ tekbirini alıp namaza durur. Sonra evzu billahi semîl alîm mineş şeytânir min hemzihi ve nefsihi ve nefsihi diyerek Allah'a sığınırdı. Evet. İbn Münzir'de Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen habere göre o namaza durduğunda Kur'an okumaya başlamadan önce evzu billahi mineş şeytânir derdi. yine İmam İshak a.s.m'dan gelen rivayeti tercih ederek Allahümme inni euzu bike mineşşeytanın racim min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi deme namaza başlarken peygamberin sünnetidir demiştir evet Allah'ım ben kovulmuş şeytandan sana sığınırım. Beni, onun bana dokunmasından, beni kibir vere veya riyaya düşürmesinden, bana vesvese verip gönlümü bulandırmasından koru. Amin Ya Rabbi. Evet kardeşlerim. Bir ayeti kerimede de Yüce Rabbimiz, affı, bağışlayıp kolaylık yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir diyor. Araf 199 İşte bu ayette de Rabbimiz Subhanahu ve Teala cahillerden yüz çevirmeyi bu suretle onların şerinden korunmayı emrediyor. Ardından da şeytanın şerinden Allah'a sığınmak suretiyle onun şerinden korunmayı emredip şöyle diyor. Ne zaman şeytandan bir kötü düşünce seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Çünkü Allah iştendir, bilendir. Araf 200 Kardeşlerim, yukarıdaki Müminin Suresine ait iki ayette emredilen istihazet de şu ilahi emri takip eder. Kötülüğü en güzel şeyle sav. İyilikle karşılık ver. Biz onların seni nasıl vasıflandıracağını biliyoruz. Müminin Suresi işte burada da önce insanlardan olan şeytanların şerrinden, onların kötülüklerine iyilikle karşılık verme suretiyle sakınma, daha sonra da şeytanların vesvese ve dürtülerinden Allah'a sığınma emrediliyor. Fussilet 34 ve 36. ayetlerde de ilahi emir böyledir kardeşlerim. Ayetlerde Allah'a işitendir, bilendir buyurulmuş olması ise Hakka yalvarıp sığınan kulun kelamını ve gönlünün sesini yüce Allah'ın duyduğunu ve korkulan bütün şer ve kötülüklerin neler olduğunu bildiğini ifade ettiği gibi ayrıca bu hususta batıl düşüncelere dalıp hatalı söz sarf edenler içinde ikaz ve irşadı ihtiva etmektedir. Nitekim Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kureyş'ten iki adam Kabe'nin yanında buluşup konuşmaya başlıyorlar. Karınları şişkin, kalplerinin anlayışı ise az olan bu iki adamdan biri diğerine, söyle bakalım şimdi bizim burada konuştuklarımızı Allah işitir mi işitmez mi? Muhatabı şu cevabı veriyor. Yüksek sesle konuşursak işitir, hafifçe söyleşirsek işitmez. Diğeri bunun üzerine eğer bazısını işitiyorsa hepsini işitir. İşte bu sebeple bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derlerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden gizlenmiyordunuz. Yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. İşte Rabbinize karşı beslediğiniz bu zannınız sizi helaf etti. Ziyana uğrayanlardan olup çıktınız ayetini indirmiştir Fussulet 22-23 Kardeşlerim işte böyle zanları inkar ve cehaletleri red sadetinde aynı surenin 36. ayetindeki istiaze emrini takip eden cümle tehkitli olarak gelmiş ve çünkü Allah hakkıyla işiten kemalıyla bilendir buyurulmuştur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın her şeyi işittiği ve kuşattığı haber verilmiştir. Onu hakkıyla tanıyabilmek, devletinden mahrum olanların kötü zanları, yanlış anlayışları, cehalet ve gafletleri, cehalet ve gafletlerinden neşet eden sözleri ise kesinlikle red ve iptal edilmiştir. Ayrıca bu surede mümine emredilen şey, kendisine kötülük edenlere iyilikle mukabele etmek olduğundan ve böyle bir şeyde nefislere çok zor geleceğinden bu zorluğu hafifletme ve böylesine yüksek bir fazileti onun gözünde gerekli ve sevimli kılmak üzere ayeti kerimede bu kötülüğü iyilikle savma olgunluğuna ancak sabredenler kavuşturulur. Evet buna ancak hayırdan büyük pay sahibi olan kimse kavuşturulur demiştir Fussilet 35'te Allah'ım bizi bunlardan kıl işte bunu takip eden ayette de kardeşlerim şeytani dürtüler vesveselerden Allah'a sığınılması emredildikten sonra bu ilahi emrin tehkitli olarak gelmiş olması buna şiddetle ihtiyaç duyan müminin bu ihtiyacını karşılamak üzere ne kadar yerinde ve ne kadar güzel olmuştur. Evet, müminin şeytandan ve nefsinden gelen bir takım zorluklar ve engeller için hakkıyla işiten, kemaliyle bilen Yüce Allah'a sığınıp, onun lütuf ve inayetine mazhar olması kendisi için ne büyük bir bahtiyarlıktır. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın kelamına ait mühim sırlardan ve hakikatlerden biri de kardeşlerim ayetlerin iniş ve sevk edilmiş sebebine göre bir takım özellikler taşımasıdır. Buna titizlikle dikkat ve riayet gösterdiğimiz takdirde anlayışımız ve istifa, istifademiz de o nispetle olacaktır. Fusulet suresinde bu ayetler aslında Allah'ın kelam sıfatlarını ve bunu ispat eden delilleri Allah'ın rububiyetini ve tevhidini ve buna dair hüccetlerini bildirmek için sevk edilmiştir. Bunun içindir ki Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala gece gündüz güneş ve ay onun ayetlerindendir. Sakın ne güneşe ne de aya secde etmeyin. Onun ayetlerinden birisi de şudur sen toprağı Boynu bükük kupkuru görürsün. Onun üzerine suyu döktüğümüz zaman titreşir ve kabarır. Onu bu şekilde dirilten Allah elbette ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir buyurmuştur. Fussilet 37, 38 ve 39'da. İşte bu sebepledir ki buradaki istihaze emrinden sonraki cümlede Hüvessemül <gülüyor> alim buyurulmuş ve bunların Allah'ın esması hüsnasından olduğu bildirilmiştir. Diğer esma-i hüsnadan olan isimlerde olduğu gibi Araf suresinde ise ilgili ayetlerin sevk ediliş sebebine göre aynı isimler innehu semî'un alim diye gelmiştir. Çünkü bu suredeki bu ayetler müşriklerin ve onların kardeşleri bulunan şeytanların hak ettikleri azabı bildirme ve aynı zamanda bunların halinden ve şerrinden Allah'a sığınıp sakınan müminleri yeyse düşmeyesiniz sizin sizi destekleyen bir Rabbiniz vardır Rabbiniz ise işiten ve bilen bir Rabb'dir. diye müjdelemek üzere sevk edilmiştir bunun içindir ki kardeşlerim müşriklerin taptıkları putların işiten kulaklara gören gözlere sahip olmadıkları yani kendilerine tapınanlardan asla haberdar olmadıkları noktasına değinilmiştir. Böylece onların aczine ve ibadet olunmaya ehliyet ve liyakatı bulunmadığına dikkat çekilmiş. Yüce Allah ise işiten bilen bir Rab olarak vasıflandırılmıştır işte bu makamda da Esma-i Hüsna'dan olan bu isimlerin böyle lem tarif dediğimiz elif ve lam takısını almaksızın gelmesi gayet münasip olmuş kitabın daha nice ilahi esrar ile dolu olduğu hakkında bilen de şüphesiz yine Yüce Allah'tır evet Kelimullah'ın esrarından böyle bir incelik ve güzelliği görmek üzere Mümin Suresinin ilgili ayetini de görebiliriz kardeşlerim. Burada sığınılması emredilen durumuna göre Esma-i Hüsna'dan isimler gelmiştir. Ne kadar güzel ve dikkat çekicidir. Çünkü burada sığınılması emredilen şeytanlar değil şeytanın askerleri bulunan ve körü körüne Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden kibir ve zulüm ehli insanlardır. Allah Azze ve Celle kendilerine gelmiş hiçbir delil olmadan Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenin kalplerinde hiçbir zaman erişemeyecekleri bir büyüklük taslamaktan başka bir şey yoktur. Sen onların şerrinden Allah'a sığın. Allah hakkıyla işiten hakkıyla görendir diyor mümin 56'da işte burada şerinden Allah'a sığınılan şey onların sözleri ve işleri kardeşlerim onların sözleri duyuluyor işleri de gözden görülüyordu bunun için burada Allah'ın işitici ve görücü olduğu bildiriliyor yani ilim sıfatının yerine basar, görme sıfatı zikrediliyor. Şeytandan sığınıldığı zaman şeytanlar ve onların işleri görülemediği için görme sıfatının yerine ilim sıfatının zikredilmesi münasip olmuştur. Nuktesi ve hikmeti şu ki biz her ne kadar şeytanı ve emrindekileri ve onların işlerini göremiyorsak da Allah'ın ve Resulünün bize haber vermesi ve bizim bu ilahi ve nebevi haberleri olan imanımız neticesinde bu husus, bizim tarafımızdan ilim mertebesine ulaşmış bulunuyor. Bunun için şeytanın şerrinden sığınılması emredilen makamda çünkü Allah hakkıyla işitici bilcidir. Bilcidir buyurulmaktadır.